The falling leaves Zamanlar değişirken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 They are a-changin' to get it paid off look out kid do something you did god knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend the man in the coonskin cap in a pig pen wants eleven dollar bills you only got ten maggot comes fleet foot face full of black suit talking at the heat put plants in the bed but the phone's you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose, keep a clean nose, watch the plain clothes, you don't need a weatherman to know it's way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bail, hard to tell if anything is gonna sell, try hard, get box get back, ride frail, get jailed, jump bail, join the army at Kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users Hanging around the theaters, Girl by the whirlpools Looking for a new fool, don't follow leaders or Watch your parking meters Oh, get born, keep warm, short pants, romance Learn to dance, get dressed, get blessed Tired to be success, please her, please him don't steal don't live 20 years of schooling and they put you on the day shift look out kid! they keep it all hit better jump down a manhole like yourself a candle don't wear sandals and try to forge the scandals don't want to be a bum you better chew gum the pump don't work cause the vandals took the handle Ve karşınızda Ceryanlı Bob Dylan'la bu akşam e, yeniden birlikteyiz. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programına hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere, ben de Mahir İlgaz. E, ben çok kısa bir giriş yapayım. Bob Dylan'ın ilk albümü hatırlayacaksınız 1962'de yayınlanmıştı. Onu çekelim. İzleyen üç albümü daha çaldık ve geçen hafta Another Side of Bob Dylan e, albümünü, dördüncü stüdyo albümünü çalmayı bitirdik. E, üç sene içinde dört albüm çıkartmış olan Bob Dylan, e, benim bir başka tarafım daha var dedikten sonra 1964'te, 1965'te e, her şeyi yeniden bir araya toparladığı iddiasında olan, en azından isminde olan Bringing It All Back Home. Albümüyle karşımıza çıkıyor ve albümün ilk parçası e, az önce dinlediğiniz Subterranean Homesick Blues e, ilk kez e, elektrikli enstrümanların da e, kullanıldığı bambaşka bir Bob Dylan e, sesiyle dinleyicilerle buluşuyor. Evet buluşuyor. E, Albüm tabii Bringing Back. Bring It All Back Home, Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümü 22 Mart 1965 tarihinde piyasaya sürülüyor. Ve az önce dinlediğimizde Subtraining Homesick Blues birçok yönden çığır açan bir parça. Tabii bunlardan biraz bahsedelim. Her şeyden önce Bob Dylan'ın kendi kariyeri içinde çığır açan bir yeri var. Çünkü bundan önce Bob Dylan'ın işte... Lise dönemindeki rock roll sevdasını bir kenara bırakırsak en azından şöhrete kavuştuğu yıllarda hep folk müzik veya işte akustik müzik en azından şeyleri vermiş, örnekleri vermiş. Ama birdenbire işte gerçi daha önceki dördüncü albümünde Another Side of Bob Dylan'da biraz tarz değişikliğine ilişkin ipuçları veriyor olsa da bu albümün açılış parçası olarak Subterranean Homesick Blues'u koyması e, epey aslında mesaj içeren bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani o plak düşünün 65 senesi daha öncesinde hep işte akustik parçalar çalmıştı. Işte Protest müziğin e, Prensi e, rolündeki birinin albümünü alıyorsunuz, koyuyorsunuz ve birdenbire Subterranean Homesick Blues patlıyor hoparlörlerden. E, o bakımdan önemli. İkincisi tabii e, bugün hala işte 40 sene öncesinden hip hop'u e, icat etti gibisinden bir şey söyleniyor. İşte parçanın temposu, söylenişi, hızı e, bir anlamda rap yapıyor şeklinde yorumlar var dilin için. İşte üçüncüsü tabii rock'n'rollla e, genelde rock'n'roll'un sözlerinin işte hani e, biraz uçucu sabun köpüğü gibi olduğu senelerde e, kendi içinden geldiği işte protest müzik geleneğini veya en azından e, parçanın sözleri protest olmasa da bir şeyler söyleyen bir e, lirik e, geleneği birleştiriyor. Ortaya da Subtraining Homesick Blues çıkıyor. Evet Bob Dylan bu albümde nihayet e, bayramlık ağzını açıyor diyebiliriz bir bakıma. E, yani bir önceki albümünde aslında <gülüyor> neyin gelmekte olduğunu tabii 40 yıl 50 yıl sonradan geriye dönüp bunu söylemek belki de kolay. O, o günlerde yaşıyorsak bunu o şekilde görüyor olamayabilirdik. Ama Another Side of Bob Dylan için e, bazı yorumcular içinde elektrikli gitarlar olmayan bir rock albümü diyorlar. Aslında içerik olarak e, şarkı sözü yazma tekniği olarak filan e, o yola bir önceki albümle girmişti Bob Dylan. Ve e, o anlamda Another Side of Bob Dylan'ın bir önceki üçüncü albümünden olan farkı e, içerik olarak belki e, dördüncü albümle şimdi çalmaya başladığımız beşinci albümün arasındaki fark kadar büyük bir fark gibi geliyor bana. Çünkü aslında orada çok ciddi bir yön değiştirme vardı ama sadece e, elektrikli gitarlar işin içine girmemişti dolayısıyla şeyi bilmiyorum o, o günlerde 64 yılında Another Side of Bob Dylan yeni yayınlandığı zaman Bob Dylan hayranları e, ciddi bir yön değişikliği olduğunu gördüler mi yoksa e, hala e, akustik gitarla çalındığı için bildiğimiz ezberden gidiyoruz diye mi düşündüler bilmiyorum ama tabi ki e, Bringing It All Back Home Bob Dylan'ın elektrikli enstrümanlar kullandığı ilk albüm bu böyle bir ezber o güne kadar yaşadıysa bile bunu gerçekten paramparça edecek bir açılışla açıldı. Aynen evet ilk dört, ilk dört albümde yalnızca ağzı müzikası ve gitarla çalıp söylüyordu Bob Dylan bunun tek bir e, istisnası bir önce çaldığımız Another Side of Bob Dylan'daki Black Crow Blues şarkısına bir piyano katmasıydı ama elektrikli hiçbir çalgı yoktu. E, benim tahminim e, Another Side of Bob Dylan'ı belki geçici bir heves olarak görmüş e, ya da öyle olmasını ummuş olan e, sevenleri dinleyenlere e, tahmin ediyorum ki e, büyük ölçüde şok olmuşlardır. Öte yandan şunu da söylemek lazım, ben Bob Dylan'ın akustik müziğini daha çok seven birisiyim. Ee, i̇lk zamanlarında, son zamanlarında akustik e, halleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama e, Bringing It All Back Home'un açılış parçası olarak seçtiği ve akustikle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu şarkı Subtraining Homesick Blues e, çok güzel bir parça, çok iyi icra ediyor ve e, akustik olarak icra etse e, bu tür bir e, etkisi de olmayacak bir parça. Dolayısıyla hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Evet aslında e, daha hem bu parça üstüne hem de albüm üstüne epey konuşacağız. O dönemler üzerine de epey konuşacağız. E, i̇sterseniz e, devam edelim şimdi çalma e, listemize. Şimdi e, parçada Subterranean Homesick Blues'da e, açık bir e, rock'n'roll. Rock'n'roll'un da özellikle Chuck Berry tarafından e, öncülüğü yapılan e, spesifik bir tarzına ciddi bir gönderme referans olduğunu söyleyebiliriz. Hani çok da gizlenmeye çalışılmış bir şey değil. Bir esinlenme sonuçta. E, o nedenle şimdi e, rock'n'roll konusunda e, yani belki de 2 üç isimden bir tanesi icat eden kişiden bahsedeceksek ilk iki isimden bir tanesi olan Chuck Berry'den bir parça dinleyelim. Ee, esin kaynağında böylece biraz daha, esin kaynaklarından birinde en azından biraz daha yakından görme fırsatı bulmuş oluruz bu sayede. Chuck Berry'den geliyor. Too Much Monkey 1'iniz. <gülüyor>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 the operator for telling me a tale. How? Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in I've been to Yokohama, been fighting in the war. Army bunk, army chow, army crows, army car. How? Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in five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 Evet, diline Chuck Berry dinlememize vesile olduğu için de aslında teşekkür borçluyuz. Ama parça dinlerken Subterranean Homesick Blues'un en azından tempo müzikal olarak nereden esinlendiğine ilişkin de insan bazı çıkarımlar yapabiliyor kolayca, değil mi? Evet, aslında bugüne kadar programlarımızda şu anda 38. haftadayız. 38. programı yapıyoruz. Hiç bahsini etmediğimiz bir konu Bob Dylan'la Beatles'ın buluşması, bir araya gelmesi. Sadece bir araya gelip hani bireysel bazdaki dostluk değil, aynı zamanda müzikal açıdan da birbirlerinin üzerlerinde yaptıkları etki. Gerçekten de bu albümü yayınlamadan önce daha şarkıları yazarken... Bob Dylan Beatles'ın I Wanna Hold Your Hand şarkısını dinliyor. Bu John Lennon ve Paul McCartney'in beraber yazmış olduğu bir parça ve pek çok Amerikalı dinleyici gibi Bob Dylan'a da bir ufak bir şok yaratıyor bu parça. Elvis Presley sonrası dönemin düzlüğü içinde böyle bir yeni adeta roll'a soluk getiriyor. Bu, bu parçayla ilgili olarak da Bob Dylan diyor ki müziğe bakışımı neredeyse e, tamamen değiştirdi bu tek bir parça. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyorlardı. E, çok acayip akorlar basıyorlardı ama e, yapınca oluyordu. Yani yan, yanlış bir şey olmuyordu. Çok iyi bir şey oluyordu. E, ve böyle bir işi de ancak... Yanınızda başka iyi müzisyenler varsa yapabileceğinizi düşünmeye başladım. Bunu dinlediğim zaman kendi akorlarınız çalıyorsanız bile yanınızda sizle sizin için çalan başka insanlar olmalı. Bu, bu, bu, bu bana çok net bir gerçek olarak göründü ve ondan sonra da müziğimin içinde başka insanlar da olsun onlarla beraber çalayım bir grup olarak çalayım diye. ...biraz da onun üstüne düşünmeye başladım diyor. Evet ben... Evet, ben... Pardon devam ettim. Evet. Ee, küçük bir düzeltme yapayım. Aslında Beatles'in e, Bob Dylan'dan etkilenmesi... ...Bob Dylan'ın da Beatles'dan etkilenmesi konusunu... ...birkaç hafta önce konuştuk. E, ama Altun'un bu anlattığı e, kısımlardan... Ve ...Bob Dylan'ı bir e, ekiple birlikte çalışmaya götüren... ...kısmından e, söz etmemiştik. Ee, bir de Subterranean Homesick Blues'u bitirmeden e, önce, e, gerçi bir de coverını çalacağız şimdi ama e, şarkının ilham kaynaklarından biri Chuck Berry iken bir diğerinin de e, Woody Guthrie olduğunu da söyleyelim. Bu anlamda aslında belki e, Bob Dylan e, kendi geçmişinden gelen seslerle belki geleceğe doğru yelken açmak üzere olduğu sesleri birleştiriyor. Woody Guthrie'nin Pete Seeger'ın da, da söylediği Taking It Easy şarkısından da ilham alıyor Saptain in Homesick blues. onu ayrıca çalmaya vaktimiz yok ama Woody Guthrie'nin her zamanki gibi gitarla akustik çok karakteristik stiliyle söylediği bir şarkı bir de belki Bob Dylan'ın New York'ta tanıştığı arkadaş olduğu beat e, grubu şairleriyle e, olan alakasından biraz bahsetmek lazım. E, Allen Ginsberg mesela önemli bir e, Jack Kerouac ve e, Ferlinghetti'nin yanı sıra e, önemli bir etkiye sahip e, Bob Dylan üstünde. Bizim Twitter sayfasından paylaştığımız bir e, videoda bu in Homesick Blues için yapılmış orijinal bir videoda da arka planda bir noktada Allen Ginsberg gözüküyor. Subtraining Homesick Blues belki rap müziğini önceden gören öncü o anlamda bir parça olabilir. Bu video da aslında MTV falan zamanlarından çok daha önce ortaya çıkmış ve olabilecek şeyleri yani video ile görsel teknolojiyle müziğin birleşmesini aynı şekilde öngörebilmiş yine Öncü bir video e, Seyredilmesini e, öneririm Zamanlar değişirken Ya da Dylan Altair Açık Etiketleriyle e, Twitter sayfamızdan izlenebilir. Evet parçadan biraz da ben bahsedeyim O zaman e, Ek e, işte Biraz böyle yeni tür bir protest şarkı dedik. Yani açık olarak e, neye itiraz veya neyi protest ile ilgili pek bir şey olmasa da parçanın sözlerine baktığımızda e, epey vurucu ve e, Dylan'ın aslında neden bu kadar önemli bir kültürel ikon olduğunu açıklayan e, şeyler, dizeler içeriyor. İşte örneğin don't follow leaders, watch the parking meters hani liderleri takip etmeyin, parkometreleri izleyin falan gibi. Yani yarı anlamlı yarı anlamsız işte ondan sonra e, rüzgarın ne yönden estiğini anlamak için oh, e, hava durumu sunucusuna e, ihtiyacınız yoktur. Veya e, 20 sene okula giderseniz sonra sizi e, gündüz vardiyasına koyarlar gibi e, böyle hani araya serpiştirilmiş dizeler içeriyor... E, Hakikaten yani dilin neden bir kültürel ikon olduğunu anlamaya e, yardımcı. Çünkü örneğin 70'lerin ünlü ekolojik e, sol radikal gruplarından Weather Underground isimlerini bu e, az önce bahsettiğimiz hava durumu sunucusu e, içinde hava durumu sunucusu geçen e, dizeden alıyor. Vesaire vesaire bayağı yani hakikaten çığır açan bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet. Tahmin edilebileceği gibi parçanın çok sayıda güzel cover'ı da var. Bunların hepsini çalmaya başlasak ucundan çıkamayız işin ama biz size en azından bir, bir cover çalalım istedik. Bu da Alanis Morissette'in versiyonu yorumu olacak. Şimdi isterseniz onu dinleyelim. Alanis Morissette'den Subterranean Homesick Blues. Okay, now to pay tribute to Bob Dylan, an artist who by the age of 10 had not only written and recorded her own single, she financed it all by herself. Pocket money really meant something back then, didn't it? She's described him as one of the clearest and truest non-precious stream of consciousness challenges ever. She took the words right out of my mouth. She is a multi-million selling, multi-Grammy winning, multi-talented Alanis Morissette. French coat badge out, bait off Said he's got a bad cop, wants to get it paid off Look out, kids, something all for God knows when, but you're doing it again You better duck down the alleyway Looking for a new man, a man in a cooskin Dead. walk on your tiptoes don't try no toes. better stay with weep those carry around a fire hose keep a sweet nose wash the clean clothes you don't need a rhythm to watch with the oh get sick get real hang around and eat real. ring bell hard to tell if anything's gonna sell try hard get hard get back right real get jail, jump time users hang around the theaters girl by the whirlpool looking for a new fool don't follow leaders watch the market beaters get born keep warm short pants romance learn to dance get dressed get blessed try to be a success please her please him buy gifts don't steal don't live 20 years of schooling they put you on Kid. They keep it all here they jump down a manhole Light yourself a candle, don't wear sandals Try to avoid the scandals Don't wanna be a bum, you gotta chew gum The bum don't burp, cause the bans took the handles Morissette'den dinledik Subtraining Homesick Blues 2005 senesinde Birleşik Krallık'ta İngiltere'de Bir ödül veriliyor Bob Dylan'a Music Hall of Fame ödülü Fakat Dylan ödülü almaya gidemiyor Onun yokluğunda Bu şarkıyı Subtraining Homesick Blues'u Alanis Morissette Dylan adına söylüyor Bence iyi de seslendiriyor ee, bağımsız Rock müziğin e, nispeten genç, önemli isimlerinden e, Rolling Stone dergisinin nitelemesiyle e, alternatif rock müziğinin e, anziyetesinin kraliçesi e, Alanis Morissette. E, bu şarkının coverlarının çok olduğundan altı bahsetti. E, belki en bilinenlerinden bir tanesi Red Hot Chili Prism coverı. Fakat onlar çok daha kendi tarzlarında söylüyorlar. Alanis Morissette ise bence çok Dylan'ın benzeri ama güzel bir e, icrayı becermiş coverda. E, biraz aklıma şeyi de getirdi doğrusu. E, Todd Haynes'in yaklaşık 10 sene önce yaptığı I Am Not There filminde de e, seyretmiş olanlar bile Dylan'ı altı değişik aktör ve aktres e, canlandırıyordu. Onların içinde de bence en başarılısı aslında beş erkeğin önüne geçen e, performansıyla Kate Blanchett'i biraz öyle bir e, hava alıyorum ben e, bu cover'da. Evet kişisel olarak ben Alain Morissette'ten pek haz etmem müziğinden ama e, biz böyle işte de açık bir programız <gülüyor> şeklinde e, şey, çoğulculuk mesajı verelim programda İyi yeridir. Tamam. Teşekkür ederiz. Verelim. E, Subterranean Homesick Blues'un edebi tarafına baktığımız zaman orada e, beat jenerasyonu yazarlarından olan e, etkilenmeyi de aslında açık bir şekilde görebiliyoruz. E, mesela şarkının adı Subterranean Homesick Blues e, yani yer altından e, evini özleyenler bluesu diyebilir miyiz? Çok fena bir tercüme yaptım ama. Eh, olur. <gülüyor> e, tamam daha iyisini beklerim. Sende. Yok hiç denemeyeceğim. Peki. E, muhtemelen e, buradaki yeraltı imgesi e, Jack Kerouac'ın e, Subterraneans e, yani i, i, madem tercüme, serbest tercümeye girdim yeraltlılar diye bunu da şey yapıyorum. Önermek istiyorum. Yeraltlılar isimli e, romanından Alınmış. Roman 58 yılında yayınlanmış. O da aslında Dostoyevski'nin yer altından notlarından bu da 1864 tarihli romanından esinlenme olduğu düşünülüyor. Zaten bir çenerasyonu yazarları da Dostoyevski'yi en temel esinlenme alanlarından birisi olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda şarkının içinde Bob Dylan'ın kullandığı sözcükleri ve imgeleri bozmak, ters yüz etmek demin Mahir'in bahsettiği gibi birbiriyle alakasız gibi görünen şeyleri, imgeleri serpiştirip adeta bir şey yapmak, gerçeküstü bir nasıl derler? gerçek üstü bir işte sözler dizisi yaratmak. Doğru kelimeyi bulamadığım için böyle şey yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Aynı zamanda şunu da eklemek lazım. Bob Dylan Aralık 1963'te Allen Ginsberg'le tanışıyor, bir yakın dostluk kuruyor. Ee, bu albümün tamamında da e, Ginsberg'den gelen kuvvetli bir entelektüel etki olduğu da düşünülüyor. Evet, e, hakikaten de var. Zaten Gins Ginsberg'den epey bir sürede etkilenmeye devam edecek. E, Dylan bir süre sonra Ginsberg Dylan'dan etkilenmeye başlayacak zaten. Ee, orada da öyle bir bağ var. Şimdi e, programının yarısını geçtik e, gibi e, üç parça çalabildik henüz. E, i̇sterseniz bir sonraki parçaya geçelim. Sonra devam ederiz. Albümün ikinci parçasına geçiyoruz uh -huh. şimdi. Bring It All Back Home albümün ikinci parçası 65 tarihli albümden. E, She Belongs To Me. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing. Proud to steal her anything she sees You will start out standing Proud to steal her anything she sees But you will wind her peeking Through her keyhole down upon your knees She never stumbles She's got no place to fall He never stumbles She's got no place to fall She's nobody's child The law can't touch her at all Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her. Birthday comes. Bow down to her on Sunday. Salute her when her birthday comes. For Halloween, by her trumpet, and for Christmas. She Belongs To Me isimli parça dinledik. Dylan'ın belki de yazdığı en iyi aşk şarkılarından bir tanesi. Bu parçanın e, kime yazıldığı ile ilgili rivayet muhtelif. E, Caroline Coon bir isim. İşte kendisi e, Birleşik Krallıklı bir e, sanatçı. Daha sonra punk hareketinin öncülerinden oluyor. E, bir diğer isim e, John Baez. John Baez'in en azından parçanın bir kısmına ilham vermiş olma ihtimali e, epey fazla özellikle e, o asla sendelemez, onun düşecek yeri yoktur gibi dizer parçadaki e, işte Bayezin protest müzik e, içerisindeki e, asla el veya dil uzatılamaz e, yerine e, referans verdiği falan söyleniyor. Bir diğer iddia ise e, John Kay ile e göre Velvet Underground grubundan John Kay ile e göre e, Nico, bu Andy Warhol fabrikasının en ende gelen isimlerinden Alman e, şarkıcı Nico'ya e, referans verdiğiyle Lennet ilişkin. Cohen'in de uzun süre e, platonik aşkı olup fakat bir Hı. türlü gönlünü kazanamadığı. O da ilkin çünkü Nico için de bayağı antisemit, ırkçı bir kişi olduğuna ilişkinde epey anıtı var. E, i̇ki Yahudi şarkıcının Niko ile böyle bir Hı. platonik durum yaşamış olması. Eğer Bob Dylan için var mı bilmiyorum tabii o söylenti sadece. Epey ilginç. Evet şey o günlerde Nikon'un sevgilisi Jackson Brown aslında hmm. kendinden daha da genç bir şey gitarist ve şarkıcı ee, bu Leonard Cohen 33 yaşında filan Nikon sonunda şey diyor ya sen benim için çok yaşlısın o yüzden şey yapamayacağım seni İ ilgi alanımı alamayacağım deyip yıkıyor Cohen'i. Evet. Böyle ama yani bunların hepsi tabii işin bir noktası ama Dylan'ın burada da yaptığı gibi çoğu zaman başarıyla yaptığı gibi asıl olay çok böyle duyguları kavramsallaştırabilmesi onları bir imbitten geçirip hani öyle spesifik bir olay protest müzikleri bunu çok yaptı veya spesifik bir kişiye atfedilmekten öteye taşıyabilmesi. Dolayısıyla böylece şarkıları daha zamandan bağımsız bir hale getirebiliyor zamanlar değişirken diyelim. E, dolayısıyla da bu da öyle bir parça. Hani onun için yazıldı, şunun için yazıldı kısmından ayrı olarak. E, dinleyen herkes e, kendi kafasında kendine göre kimin için yazıldığını oturtabiliyor. E, parçayı da belki başarılı yapan e, önemli şeylerden bir tanesi bu. Ayrıca da tabii güzel bir şey evet. var. Her halükarda ama her kim için yazdıysa Bob Dylan bunu e, kalbini kıran bir kadın için yazmış. Öyle gözüküyor. Yani... Ee, hoşgörülü bir şekilde okuduğumuz zaman şarkı sözlerini böyle bir kalbi kırık adamın serzenişleri gibi okuyoruz. Ee, o kadar hoşgörülü okumazsak aslında e, kötü niyetli, kıskanç ve birisi hakkında kötü şeyler söylemeye çalışan bir adamın sözleri gibi de okumak mümkün. Ben hoşgörülü şekilde okumak taraftarıyım. Bu anlamda bir aşk şarkısından ziyade bir aşk karşıtı şarkı gibi de duruyor. Demin altı Cohen'den bahsetti. Cohen'in de e, tabi bildiğiniz üzere e, kalbini kıran birisine yazdığı bir e, şarkı var. Chelsea Hotel ya da Chelsea Hotel'in ikinci versiyonu. E, Janis Joplin'e. orada da e, şarkının sonunda e, Cohen diyordu ki seni Chelsea Hotel'den ayeti hatırlıyorum. E, bir efsaneydin, çok ünlüydün. Ee, yakışıklı adamları yalnızca e, tercih ettiğini söylemiştin ama benim için istisna e, yaptın e, falan diye şarkıyı bitiriyordu. E, Cohen ve Bob Dylan'ın yolları e, çok sık kesişmiyor ama sürekli en azından Cohen'in radarında Bob Dylan var. E, Dylan'ın radarına da Cohen'in girip çıktığını biliyoruz. En azından bir şarkısını e, coverladığını biliyoruz. E, i̇şte bu Pek çok kadında, pek çok ilişkisi olmuş bu iki adamın da. Aslında e, kalpleri kırıldığı zaman e, neler söylediğinin söyleyebileceğinin belki örneği. E, Cohen'de Chelsea Hotel, Dylan'da She Belongs to Me. Evet bu arada da e, ilginç bir şey Bob Dylan'ın e, folk hareketine nasıl dahil olduğunu çok az konuşuyoruz fakat nasıl çıktığını çok daha fazla konuşuyoruz çünkü o çok daha e, gürültü kopartmış zamanında bir olay. E, aslında bir önceki albüm Another Side of Bob Dylan'ın kayıtları sırasında zaten e, Bob Dylan'ın kendi kafasında folk hareketiyle ilişkisini bitirmiş vaziyette. E, daha önceki sevgilisi Suzy Rotolo'nun ...yerini almış John Bayez'le ...aslında aylar içinde... ...yani böyle yıllarca süren bir ilişki olmuyor... ...aylar içinde uzaklaşmaya başlıyor. Dylan, John Bayez'in... E, ...siyasi görüşlerinin... E, ...düzlüğünden ve ideallerinin basitliğinden bahsederek eleştiriyor onu. Diyor ki sen... E, ...gerçek bir çözüm sunmadan... ...böyle gaza getirici, şey yapıcı, ortalığı karıştırıcı şeyler söylüyorsun... ...ama sonunda da bir çözüm de bu göstermiyorsun. Tabii o anlamda Bob Dylan da hiçbir çözüm göstermiyor. Gitgide hatta daha da fazlasıyla öyle oluyor ama... ...o bir şeyle, idealist bir tavırla bir şeyleri de ortalığı da karıştırmıyor. Tamamen başka bir alana gidiyor. Um, bu uh, dağ Penny Baker diye bir e, şeyin e, kişinin yapmış olduğu bir dokümanter film var Don't Look Back e, Dylan'ın 1965'te yaptığı İngiltere turunu anlatıyor orada aslında seyrettiğiniz zaman belgeselde de görebiliyorsunuz e, Bob Dylan Robert Stelton'a diyor ki e, benim müziğimi içinde artık e, John Bayes'e e yer yok. O benim müziğimi içine uyamaz. Ha, ben istesem onun müziğinin içine uyabilirim ama artık böyle bir şeyi de ben istemiyorum. Kibire bakın. Efendim? Kibire bakın diyorum. Sonra 75 senesinde alıyor ama tekrar John Bayes'i kendi müziğine. E, e, as, aslında burada bence Bob Dylan John Bayes'in yanından hani Birisi 10 kilometreyle giderken öbürü 100 kilometreyle basıp geçiyor. O, o, o doğru. Evet. Yani. O, doğruya doğru. Hatta daha da biz de şimdi acımasız adamlardan bahsettik. Acımasız bir yorum yapacak olursak e, o, o hızdan John Baez yere düşüyorsa kalkarken de iki avucuna Bob Dylan'ın şarkılarını alıyor. Bir de bir güzel Bob Dylan şarkıları albümü yapıyor. Böyle bir Tatsız uzaklaşmadan sonra bile hani sen beni tanımıyorsan ben de seni hiç tanımıyorum filan demiyor. O hep böyle bir John Baez Bob Dylan ikilisi varmış da bir zamanlar bir şeymiş filan gibi. O 40 yıldır bu, bu şeyde yiyor. Bunun ekmeğini yiyor diyorsun. Ekmeğini yiyor valla yiyor yani. Yiydi en azından ama öte yandan ge da. Geçen yaz mıydı açık havada konserine gittik ya sanki 40 yıl önce 50 yıl önceki aynı havada yani. Hani hiç mi bir şey değişmedi dünyada? onların i̇şte bunların hepsi... Ben, ben biraz bunaldım Di o konusunda. Dylan'ın sesi çirkin diyebiliyorsun abi. Yani şey zamanında kim de hatırlamıyorum bir anekdotta oradan işte birisi Bob Dylan dinliyor. İşte babası soruyor bu ne falan. Babası baya Frank Sinatra hayranıymış. İşte Dylan diyor. <gülüyor> ha iyiymiş falan diyor. Bakayım diyor işte albüm kapağını alıyor adam bakıyor. Belli zaten diyor hani Frank'e benzeseydi hiç böyle bir şeyler yazmaya ihtiyacı olmazdı diyor. <gülüyor> Ama gıybet yaptınız arkadaşlar ya tamam. Tamam sustuk. Ee, peki hadi bence bir sonraki şarkıya geçelim mi artık? Geçelim. Ee, peki lafı uzatmadan o zaman ben e, She Belongs to Me'nin bir coverını dinleyeceğiz. Hemen anons etmiş olayım. E, Amerikalı müzisyen Ricky Nelson. E... Hmm.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 start outstanding proud to steal her anything she sees mm -hmm. you can start outstanding proud to steal her anything she sees mm -hmm. but you wind up peeking through a keyhole no place to fall ooh, ooh, ooh, ooh. She never stumbles She got no place to fall ooh, ooh, ooh, ooh. She's nobody's child The law can't touch her at all. Belongs To Me, Ricky Nelson'dan dinledik. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Saatler İstanbul saatiyle 9.44, 94.9 FM açık radyodayız. Programı stüdyodan Mahir Ilgaz ve Altı Güzellere ve telefonla daha uzaklardan ben Güven Güzellere birlikte yapmaktayız. Ee, Ricky Nelson... E çok genç bir yaşta, e, acayip bir uçak kazası sonucunda e, ölen Amerikalı bir müzisyen. E, uzun uzun bir bunun hikayesini anlatacak vaktiniz var mı bilmiyorum ama Rick'in belki Altu ya da Mahir bahsetmek istiyorlardı. Ben e, sözü onlara bırakayım. Bırakmadan önce fakat e, yeniden hatırlatmış olayım, e, Dylan'ın 5. albümü Bring It, It All Back Home Together. A, çalıyoruz. ilk e, iki şarkıyı çaldık. Subtraining Homesick Blues ve She Belongs To Me. E, bu programı bitirmeden e, albümün üçüncü şarkısını da e, birazdan e, dinle, size dinletmiş olacağız. Maggie's Farm. Evet. İkinasından bahsetmeye pek, senin de söylediğin gibi abi, vaktimiz yok ama e, She Belongs To Me yorumunun yani ben Dylan yorumundan çok daha fazla beğendim. Yumuşak kadife gibi söyleyi vermiş adam. Arkada geri vokaller, trompetler falan Hakikaten çok tatlı bir kayıttı bence. Abi niye o zaman haftalardır Peter Polenmeyer'le laf çekip duruyoruz ya? <gülüyor> Bak, yumuşak yorumsa yumuşak. Her laf. yumuşak yorum iyi değil kardeşim. Ben bunu <gülüyor> beğendim Allah Allah. Peter evet. Polenmeyer benim için bir kanayan yaradır. O ayrı. Evet programın sonlarına geliyoruz aslında ekleyecek bir şeyiniz var mı yoksa aslında çığır açan bir par diğer parçaya geldik onu girelim mi? Ondan önce ben demin başladığım yerden bir, bir tane de kapanışını yapmak istiyorum Lafın hani Bob Dil aslında döneceğiz buna önümüzdeki haftalarda Bob Dil'in folk hareketinden nasıl kopdu konusu Ağustos 1965'te Nora Efron ve Susan Edmiston'la bir röportaj yapıyor Bob Dylan. Diyor ki kendi folk dönemi için. Vallahi o, o, o, o, o sırada işlerim yolundaydı. Hani biliyorsunuz ya çalıyordum söylüyordum. Garantili bir durumdaydım. Her yaptığım beğeniliyordu. Bir şeyin yanlış gitmesine imkan yoktu. Ve bu durumdan o kadar çok sıkılıyordum ki artık bu duruma devam edemeyecektim. Tamamen müziği bırakmayı bile düşünür hale gelmiştim. O kadar daralmıştım diye o günleri öyle anlatır. Bir de yine kendi sözleriyle folk'tan blues'a geçişte kendisinin de ilk albümünde seslendirmiş olduğu House of the Rising Sun'ı bir müddet sonra Animals grubu bir rock müzik versiyonuyla çalar söyler. Bunu da dinlediği zaman der ki evet benim müziğimde artık böyle bir müzik olmalı. Ben de bu şey alana geçmeliyim. Ondan sonra da zaten 65'ten itibaren hem müzikteki hem de kendi dış görünüşündeki kılı kıyafetindeki e, tavırlarında hep vitesi büyütür Bu tabiri caizse. En azından bir süre için. Evet, şimdi o zaman başka bir çığır açan parça demiştik. Maggie's Farm. Ee, bu parçaya önce kulak verelim. Sonra üzerinde belki biraz konuşabiliriz. Çok uzatmamak kaydıyla. Ee, hakikaten benim en sevdiğim dilim parçalarından biri Şimdilik sadece. <gülüyor> up the floor Brains behind her. She's 68, but they she's 54. Ah. Evet, Maggie's Farm yani adam kimi zaman arogan, işte kibirli vesaire olabilir ama şarkı yazmayı biliyor. Kardeşim dedirtecek sen parça ve bu parçayı da işte o meşhur büyük olay yaratan 65 tarihli Newport Festivali'nde. Folk Music Festivali bu. Ee, Yuvalayan arkadaşlar için de epey ciddi bir ne kazmalık şeklinde bir şey oluşturdu bende düşünce. Evet şey internette var bu belgeseller. Bob Dylan severleri bulup seyretmelerini özellikle öneririz. Böyle Bob Dylan, Maggie's Farm çalıp söylemeye çalışıyor tabii. Elektrikli enstrümanlarla ve seyirciler de birazdan yuhalıyorlar kendisini. Hepsi değil gerçi, ee, ufak bir grup gene ama. Evet ama Münferit. Do, domine ediyorlar o, o an için şeyi evet. ortamı. Ee, hatta bunları daha konuşacağız deniyor ki. ...öyle insanlar vardı ki... ...bunlar Bob Dylan'ın her konserine ...özellikle yuvalamak için gidiyorlardı. Evet. Olabilir. Alıyor, gidiyor ve yuvalıyor... ...görevini yapıyor, yani dönüyor. Hakikaten bayağı yani kazma derken haksız değilmişim. Ya. Adam böyle yuvalamak için konsere giden tipler olduğunu düşün. Neyse. E, parçanın sözlerine baktığımız zaman... ...hani akustik yazılmamış bir parça olabilir ama... E, ...birçok protest şarkıdan çok daha... E, ...derinlikli. E, süper böyle... E, ...tam... Birçok sosyal mesajı tam böyle gözüne vurarak mesajı veren bir e, parça olduğunu söyleyebiliriz. E, gerçi bir, her yolu da çekilebilir hani Dylan şarkısı olmasından e, yola çıkarak. Ama özellikle 80'lerde işte isminde Magis Farm e, olduğundan hareketle Margaret Thatcher'ın e, reformlarına karşı bir e, harekete geçiş çağrısı olarak da yeniden yorumlanıyor Britanya'da. Evet peki o zaman e, Belki e, bu şarkının Bir kabrını çalarak e, Çıkacağız programdan e, Solomon Burke e, Bluescu Gaspelcu Rhythm and Bluescu e, Müziğin her e, Cinsine bulaşmış bir adam e, Kral e, Süleyman Diye de biliniyor King Solomon e, Lord da deniyor tek çok plakabı var kayda değer bir şahsiyet Solomon Burke hakkında biraz bir şeyler söylemek ister misiniz isterseniz de ardından parçayı çalarak önce teşekkürlerimizi eder öylece çıkarız Gü Güven saatlerimiz 21.55 şimdiden çok lafı aslında uzatmadan to toplasak belki daha iyi olacak ben çok ufak bir şey söyleyeyim. Ee, yani Solomon Burke'ın The Specials in Maggie's Farm yorumunun üstüne seçtik. İşte bu da bir şeyler söylüyor olsa gerek adamın e, yorumuyla ilgili ben en azından çok beğenmiştim. E, onun dışında da bu akşamlı hoşça kalın diyeyim. Evet, aslında Solomon Burke'ün icrası bence e, yani özellikle tanıtım yapmaya bile gerek e, göstermiyor e, kendi derdini anlatan türde bir icra. Biz e, bize teknik masada yardım etmiş olan Selahattin Çolağ'a yine bir pazar akşamı da teşekkür ediyoruz. Twitter sayfamızı bir daha duyuruyoruz. Zamanlar değişirken etiketiyle izlenebilir. Bu haftaki program destekçimiz, tanıdık bir isim Altun'un da sevgili eşi olan Fulin Güzeldere kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Dylan'ın 5. albümü Bringing It All Back Kom, e, mu e, çalmaya devam edeceğiz ancak üç parçayı çaladıdik bu hafta çalacağımız daha 8 tane e, parça daha var o zamana kadar ben de herkese iyi bir hafta diliyorum e, hoşça kalın diyorum e, solomon 4ten Farm gelsin hoşça kalın hoşça kalın like them, they sing while I sleep and I get bored. Zamanlar değişirken şarkılarıyla shots ring yarımız some way out of here. The hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altur Güzeldere Güven Güzeldere Last for oh, the times, they are a changin'.